Auv billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ve men sarra ve men ittabahu bi ihsan li yawmiddin. Rabbi şrah ve yessir li emrı ve locketam baba vardık. Dördüncü babın başlığı babu wucubı niyetimin leylil fardı dunen nafile. Nafilenin dışında Farz oruçlarda geceden niyet etmenin vacip olması bağlı. Nafile orucun dışında farz oruçlarda geceden niyet etmenin vacip oluşu, farz oluşu bağlı. Şimdi bu meselenin ahkamını anlatmadan önce burada önemli bir talik yapmam gerek. Niyet kalbin amelidir, niyet dilin veya ağzaların yapacağı bir amel değildir. Niyet kalbin ameli olduğu için onun tarifi gerekir. Niyet kalpte bir kişinin bir işi yapmayı irade etmesi ve azmetmesidir. Bir işi yapmayı irade etmesi ve ona azmetmesidir. Dolayısıyla özellikle toplumumuzda çok yaygın bidatlar var bu niyet konusunda. Dille bidatlar işleniyor. Mesela cenaze namazı kılarken, mesela işte normal namaza durarken başka diğer işlerini yaparken niyet ettim, niyet etledim, uydum hazır imam'a döndüm, kıbleye, kıblem Kabe ye. böyle ziyadesiyle fazlasıyla saçma sapan Allah velesinin meşru kılmadığı, Allah velesinin hiçbir delili indirmediği tamamiyle insanların kendi heva ve nefislerine koydukları bazı esaslar çıkmış. Yalnız şunun altını çizelim kardeşlerimiz de başka bir cehalete düşmesinler. Şeriatın dille niyeti farz kıldığı bir iki tane yer söz konusudur. Yani şeriat niyeti dille nerede kılmıştır? Hacda. Haccın bazı menasiklerini yani ibadetin çeşitlerini yerine getirirken orada dille niyet etmenin farz olduğunu Allah Resulü öğretmiş bize. Diğer noktalarda bunu öğretmediği için bize düşen nedir? Sabretmek. Yani buralarda şey yapmamaktır. Siz söyleyin adını dille niyet yapmamaktır. Şeriatın belirttiği yerlerin dışındaki yerlerde. O yüzden niyet, kalbin bir işi bilmesi, onu azmetmesi, irade etmesidir. Ve bu bapta ilk getirilen hadis Abdullah İbni Ömer Radıyallahu Anh'ın Hafsata Radıyallahu Anh'a'dan an bir Nebi Salas'ta. Biliyorsunuz niye Hafsadan nakil yapıyor? Erkek kadından nakil yapar mı? Çünkü bacısı. Peygamberin hanımı Abdullah İbni Ömer'in de kız kardeşi. Çünkü Abdullah ile Hafsa bemar radıyallahu anhunun iki evladıydı. Hafsa'da peygamber hanım olduğu için mahremi olduğu için ondan peygamberden işittiği bir sözü işitti. Dedi ki: "Annin Nebi sallallahu anhu قال: "من لم يجمع اصيام قبل الفجر، kim fecir doğmadan önce niyete e, niyet etmezse orucu felasiyam lahu onun orucu olmaz." Ravahul Hamsetu 5 tane hadis kitabı Ahmed Müsned'inde Ebu Davud sünneninde, Nesai sünneninde, Tirmizi süneninde bunların haricinde İmam Dar-ı Kutni, sahihlerinde, Tabarani ve de Meocamlerinde bu hadisi nakletmişler. Hadis senet itibariyle Hasen, burada Şevkan Rahimallah bu hadise de çok uzun şart düşmüş. Özellikle hadisin mevkuf olduğunu, hadisin senedinde duraksama olduğunu söylemiş. Hadisi bazıları taan etmişler, kötülemişler. Bazıları demişler ki hadiste hata vardır, çelişki vardır. E, senedini ciddi bir manada eleştirmişler. Bazıları demişler raf merfu hadis mertebesine kadar ulaşmıştır. Hadisle alakalı bazı senediyle alakalı eleştiriler çok ciddi manada söz konusudur. Ama e, hadisin bu şekilde eleştirilmesi hadisin hüccet değerini yok etmez. Neden yok etmez? Şimdi bu bapta 2-3 tane de hadis getireceğiz inşallah, onlar sahih senetli hadisler ve onlar da aynı manaya işaret ediyor. Ha, o zaman bir usul var hadis usulünde, eğer bir hadis zayıf dahi olsa başka yollardan başka hadisler ile desteklenirse o zaman bu hadis ne mertebesine çıkar? Sıhhat bakımından bir üst mertebeye çıkar, derece bakımından bir üst mertebeye çıkar. Dolayısıyla hadisi bu yüzden koymuş İbn-i Teğmen'in dedesi. Yoksa tutup zayıf hadisi koyacak kadar cahil insanlar değil bunlar. Dediğimiz gibi birazdan diğer hadisler de gelecek. Bu hadise dair birkaç talik ve şerh yaptıktan sonra inşallah. Özet itibariyle İslam fakihleri, İslam uleması bu hadisi muteber kabul etmişler ve kitaplarında rivayet etmişler. Diyor ki İbni İmam Şevkani bu hadis delalet ediyor ki geceden niyet etmek... Geceden niyet etmek vaciptir, başlık da belli zaten. Ebu'l-Berekat da bu fıkıhta, İmam Şevkan da bu anlaştı, bu fıkıhta vacip olan ne Ramazan orucu? Vacip orucudur. Öyleyse geceden niyet etmek lazım. Şimdi bir soru sormak gerekirse, ya hocam sahura kalktık biz niyet ettim demeyi unuttuk. Sahura kalkmak zaten bir niyettir. Yani dille ben niyet ettim demene gerek yok. Niyetten kasıt o değildir. Sen gece sahura kalktıysan ne için kalktın? Oruç tutmak için kalktın. Bak, onu irade ettin azmettin dolayısıyla niyet etmiş oldu. Evet. Burada İbn Ömer, Cabir İbn Zed sahabedendir Cabir İbn Zed'de eee Malik, Leis ve benzeri birçok alim demişler ki bu hüküm hangi hüküm? Geceden orucu niyet etmenin vacipliği hükmü farzda veya nafilede değişmez. Ama başlıkta sadece farz oruçlar için diyordu. Onlar bu mezhebe gitmişler. Hadisi umumdur demişler. nafile farz birbirinden ayıracak delil yok demişler. Ama birazdan izah edeceğiz fark olduğunu. Ve kal Ebu Talha ve Ebu Hanife ve Şafi ve Ahmet bin Hanbe. Ebu Hanife, Şafi ve Ahmet gibi üç mezhebin büyük imamı demişler ki Nafile oruçta geceden niyet etmek vacip değildir. Yani biz gündüz vakti kalktık, sabah daha bir şey yemedik. Ramazan ayı değil, vacip bir oruç değil, nafile tutacağız. Öylen vakti olmuş, niyetlenebiliriz. 10 olmuş, saat niyetlenebiliriz. 11 olmuş, niyetlenebiliriz. Ee, bu şekildedir. Bunu destekleyen çünkü hadisler var. Şimdi o hadisleri okuyacağım. Bu bapta getirdiği Diğer 3 hadis şunlar. Han Ayşe radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anha dedi ki: "Dakhala alayya Rasullah sallallahu aleyhi sellem za Bir gün Allah Resulü benim yanıma girdi Aleyhisselam. Fakal en endekum min şey dedi ki evde yemek var mı? Allah Resulü sordu hanıma evde yemek var mı? Fakulna leh dedi ki hayır evde hiçbir şey yok. Fa inni iden O zaman oruç tutuyorum ben dedi. Yani burada açık bir şey görülüyor. Peygamberin ve sahabesinin ne kadar şiddetli fakirlik çektiği görünüyor. Şimdi biz Bolla alışan insanlar olduğumuz için fakirlik acık ucundan dokunsa mızmız çocuk gibi ağlamaya başlıyoruz hemen. Aman şöyle oldu böyle oldu hepimizin evinde iki günlük yemek vardı dolabında en az. Allah Resulü evine gitti dokuz tane ailesi vardı. Bilmiyor evde ne var ne yok. Sırayla her birine gittiği için acaba evde bir şey var yok bilmediğinden gelip Ayşe'ye soruyor var mı evde bir şey yok. قال اني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر sonra başka gün geldi bana fakulna ya rasulullah uhdiye lana hayfun al biraz zaman geçmiş özür dileyelim günün içinde başka bir zaman gelmiş eee ayşe ben dedim ki diyor biz dedik ki ey Allah'ın resulü bize bir kap hurma hediye geldi fakala erinihu laqad asbahtu sa'iman fa akala peygamber bana getirin onu dedi ve ondan yedi رَوَهُ الْجَمَاءَةُ اِلَّا الْبُخَارِ Bukhari'nin dışında muhaddislerin hepsi rivayet etmişler ve hadis sahih senetli bir hadis senedine dair hiçbir eleştiri, hiçbir tanı gelmemiş. Zaten farzla nafile orucu birbirinden ayırdıkları delil bu. Allah Resulü geceden niyet etmemiş bir sabah kalkmış, niyet etmiş, sonra da orucunu bozmuş. Şimdi bozma ile alakalı ahkamını anlatacağız inşallah. Wazad Nesayi, İmam Nesayi bu hadise bir ziyade getirmiş, hadis aynı hadis bir ziyade var. Inna Matalu Samil Mutta'wgi, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, nafil olan orucun misali, Matalu Rjul Yuxrju Mimalhi Sadaka, malından sadaka çıkarmayı irade eden adam gibidir. Fe Insha Amdahe ve Insha Habasahe. Adam niyet etti ama dilerse verir, dilerse vermez. O yüzden nafile uğraşı niyet etmek bu mala benzetmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi birazdan bir ihtilaf gelecek. Nafile uğraş bozulursa kazası gerekir mi, gerekmez mi diye. Bu hadislerin zahirine göre gerekmez. Çünkü Nebi Sallam hem kendisi yemiş, ehlini de dememiş ben bunu kaza edeceğim. Diğer nesainin getirdiği ziyade de, de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, bunun misali insanın malını vermesi gibidir. Adam niyet etmiş, ama ver ister verir ister vermez. Niyet etti diye illa vermesi gerekmez. Ve fi'l-a'z dinullah başka bir lafızda ya Aişetu inna manzile tu man soma fi gayr Ramazan'ın dışında vacib orucun dışında nafile oruç tutanın e, menzilesi yeri fi't-tatavvu bir er-racul veya nafile oruçtaki kişinin menzilesi ahraca sadaka min malından sadaka çıkarmak istemiş فَجَدَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ <دَاهَا> Dilediği kadar da ister infak etmiş ister infak etmemiş. ve وَبَخِلَ مِنْهَا Burada da diyor ki cimrilik yapıp بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهَا Dilediği kadar da cimrilik yapıp geride alıkoymasına koy, alı benzer diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hadis hasen senetlidir. Yani şeriat şunu övmemiş. Hani sadakaya azmettin vermeyi övmemiş. Azmettikten sonra ver. Güzel olan bu. Hatta Peygamber ise bunu cimrilik diye vasfediyor. وَبَخِلَ مِنْهَا Cimriliğe sapmış diyor azmettikten sonra. da burada bir ihtilaf var. O ihtilaf da şu. Öncelikle e, nafile bir orucu niyet ettikten sonra orucu bozarsak ona kaza gerekir mi? E, İslam uleması iki mezhebe ayrılmışlar. Cumhurun görüşü e, bu orucun kaza edilmeyeceği bu orucun görüş, kaza edilmeyeceğidir. Delil olarak da bu az önce okuduğum hadisleri getirmişler. İkinci mezhebin sahipleri Ebu Hanife, Malik ve Hasan-ül Basri, Mekul ve i̇brahim Nehay gibi tabinin büyükleri de demişler ki eğer insan aslen orucunu bozması caiz değildir. Nafile orucunu bozarsa da ona ne gerekir? Kaza etmesi gerekir demişler. Bunlar da şu hadisi İmam Dari Kutni'nin ve Beyhak'inin rivayet ettiği Ayşe hadisini delil almışlar. Kısa şöyle bir gün Ayşe orucu niyet ediyor. ile beraber ve ardından bir kap hurma geliyor. Hurma geldikten sonra orucunu bozuyorlar o hurmayla. Peygamber Selam onları diyor ki Fakti يَوْمَنْ mekanehu Yerine bir gün tutun diyor. Allah Resulü bu hadis delil almışlar kendilerine. Yalnız hadis uleması bu yerine bir gün tutun lafzının ziyade olduğunu, Rabi'nin ziyadesi olduğunu, delil olmayacağını hüccet olmayacağını beyan etmişler kardeşler. Bu yüzden cumhur onlara bu noktada ne yapmışlar? İtiraz etmişlerdir. Burada tabi bu getirdiği hadislerde hem bu konunun işareti var hem de ikinci bir noktaya işaret var. Nafili oruçta geceden niyet etmek şart değil, farz değil. İmam Nevevi de diyor ki bu cumhur alimlerin görüşüdür. Nafili oruçta geceden niyet etmek şart değildir. Dediğim gibi niyet kalbin iradesi ve azmidir. İnsanın gece kalkması, hatta gece yatarken kalkmayı, sahura kalkmayı irade etmesi bile niyettir. Ertesi gün Ramazan orucu için. Dolayısıyla niyeti yerine gerçekleşmiş olur. İnşallah burada kalan Bir dakika baktan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün Sözlerin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanındandır. Ve akhli davanine elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve bihamdik. Şadı ol La ilahe illa